Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi yani İSKİ, barajların doluluk oranı ile ilgili yeni verileri açıkladı. 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan %81,15'e kadar çıkan doluluk oranının yağışlara rağmen düşmeye devam ettiği görüldü. Kuraklık endişelerinin sürdüğü bu dönemde barajların doluluk oranı %42,4 olarak ölçüldü. Son bir haftada yaşanan düşüş 1,27 olarak kaydedildi. İSKİ verilerinde Ali Beyköy Barajı'nın doluluk oranı dikkat çekti. %16,41 doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinden biri. Barajın son 10 yıla bakıldığında en düşük doluluk oranının 2012 yılında %21,39 ölçülürken bu rakam bugün itibariyle %16,41'e kadar düştü. Barajın suların büyük kısmı çekildi İstanbul'a su sağlayan bazı barajların kuruma noktasına gelmesi vatandaşları endişelendiriyor tabii ki. Uzmanlar Kuraklık İlkesi'nin söz konusu olabileceği konusunda demeçleri var. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek kentte Ekim ve Kasım döneminde geçen yıllara göre yağış ortalamasının düşeceğini belirterek şunları söylemişti. Bu aylardaki yağış beklentimiz ortalamanın altında. Ocak ayı içinde beklentilerimiz aynı. Örneğin Ocak ayında İstanbul'a düşen ortalama yağış miktarı 110 kg ise bu 90'a düşecek. Bu yağışların barajları doldurup dolduramayacağı ile ilgili konuşmak için henüz erken ancak bir kuraklık riski söz konusu diye konuştu Sayın Adil Tek. Reuters tarafından görülen bir taslağa göre, Avrupa Birliği metan emisyonlarını azaltacak petrol ve gaz şirketlerini üretimlerine rapor etmeye ve iklim değişikliğinin ikinci en büyük nedeni olan gaz sızıntılarını bulmaya ve düzeltmeye zorlayacak bir mevzuat taslağı hazırladı. Taslak yasa teklifi Avrupa Birliği'ndeki petrol ve gaz operatörlerinin düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonraki 12 ay içerisinde tesislerinin metan emisyonlarına ilişkin tahminlerini sunmaları gerektiği söyledi. Komisyon tarafından önerildikten sonra düzenlemenin Avrupa Parlamentosu ve üye devletler tarafından müzakere edilmesi gerekiyor ve bu süreç 2 yıl kadar sürebiliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden 2 yıl sonra operatörlerin emisyonların gerçek ölçümlerini bildirmeleri gerekecek. Ayrıca metan sızıntılarının tespit ve onarımı için düzenli incelemeler yapmak zorunda da kalacaklar. Metan karbondioksitten daha yüksek bir ısı tutma potansiyeline sahip. Ancak atmosferde daha hızlı parçalanıyor. Bu da 2030 yılına kadar metan emisyonlarında derin kesintilerin küresel ısınmayı yavaşlatma üzerinde hızlı bir etkisi olabileceği anlamına geliyor. Onun için biraz şu günlerde Avrupa Birliği metan gazını önceliklendirmiş durumda. BBC'den Makro Silva'nın haberine göre BBC İnternet Ansiklopedisi, Wikipedia'nın birçok dildeki sayfalarında iklim krizi konusunda asılsız iddialar yer aldığını ve komplo teorilerinin yaygınlaştırıldığını ortaya çıkardı. Swahili, Kazak ve Belarus dillerinin de aralarında bulunduğu bazı Wikipedia sayfalarındaki girdilerde bilim insanlarının iklim değişikliği nedenleri konusunda hem fikir olmadıkları iddia ediliyor. Halbuki küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığı konusunda bilim dünyasında büyük ağırlıklı bir görüş birliği var. Sitenin yönetimden sorumlu Wikimedia Vakfı'nın bir temsilcisi, bulguların endişe verici olduğunu, çok daha fazla sayıda gönüllü editöre ihtiyaç duyduklarını söyledi. Çince Wikipedia'nın iklim değişikliği sayfasında gezegenin atmosferdeki ısı yükselmesinin muhtemel nedenleri arasında güneşteki kozmik olaylar dahi sıralanmış. Giresun'un Şebbin Karahisar ilçesine bağlı, Yedi Kardeş köyü sınırlarında yer alan madencilik şirketine ait barajda İç set yıkıldı. Yıkım sonucu işletmede kullanılan siyanürle oluşan ve zehirli olduğu sürülen atıklar çevredeki dereye karıştı. İngiliz şirket yetkililerinin müdahalesiyle sızmanın önlenerek kontrolsüz atık su akışının kesildiği öğrenildi. Bölgede iş makineleriyle temizlik çalışmalarına da başlandı. Giresun valiliğince konuya ilişkin bir yazılı açıklama var. İşletme hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen bu açıklamada, can ve mal kaybının bulunmadığı söyleniyor. Olayda çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşmaması için kurumlar ve ilgili firma tarafından bölgede tüm tedbirlerin alındığı söyleniyor. Açıklamada, bölgeye yakın çevre köylerimizdeki vatandaşları sahaya girmemeleri konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Olay sonucu oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği çevresel etkiler yönünden detaylı incelemelere başlandı. Çevreye kontrolsüz bir şekilde yayılan atıkların içerisinde kimyasal madde ve benzeri tehlike oluşturabilecek bileşenlerin bulunup bulunmadığının tespit ve çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla olay yerinde gerekli numuneler alındı. Bu kapsamda mevcut çevre kirliliğinin önlenerek gerekli tedbirlerin alınması ve oluşabilecek daha büyük çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla valimiz kararı ile firmanın faaliyetleri 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15. maddesi gereğince süresiz olarak durdurulmuştur. Analiz sonuçlarına mütakip sorunlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılacak dendi. İklim krizine karşı ve doğa için hep birlikte harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.